Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler.